Geçtiğimiz haftalarda programımızı takip edenler birkaç Ramazan dolayısıyla tekrar olmakla beraber müfredatı zaten biliyorlardır. Ama biz bile Ramazan'da dinlediklerimizden istifade ettik. Yani programı beraber yapmamıza rağmen o eski yapılan sohbetleri tekrar dinleyerek bizler dahi istifade ettik. Herhalde e, muhabbetle efendim dinleyen bizi takip eden kardeşlerimiz en az bizler kadar istifade etmişlerdir. Eyvallah. Şunu da unutmamak lazım. Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinin hemen o sayfa sonunda ilk sayfanın sonuna doğru bir dua vardır. Estağfurullah. Rabbena la tuzigh ba'de ve hab lana min ledunke rahme. İnneke entel Bu duada Cenab-ı Hak hidayet zevkini aldıktan sonra muhabbeti, razı olunan muhabbeti tattıktan sonra İbadet taatla işte Ramazan gibi, namaz gibi, oruç gibi Güzellikleri yaşadıktan sonra, zikullahın zevkini yaşadıktan sonra Güzel sohbetleri bir şekilde iştirak ederek Efendim zevkini aldıktan sonra Hata yapmaktan Allah'a sığınmayı Cenab-ı Hak bizlere teşvik eder Yani hidayetten sonra sapkınlığa düşmeye Sen müsaade etme Ya Rabbi Çünkü Allah şaşırtmaz. Hani derler ya Allah şaşırtmazsın. Allah şaşırtmaz Ama şu doğru bir sözdür. Allah şaşırmak istesek de meşru şeyler istesek de bize müsaade eylemesin. Yani bizim cüz'i irademizle biz o külli iradenin muradının dışına çıkmaya çalışsak da Allah Teala buna müsaade etmesin. Settar-ı ismiyle bizleri kuşatsın. Ve Elmaniyya ismi vardır Hazreti Allah'ın. O Sadece dışarıdan gelen maniye ağlar Yani sadece dışarıdan gelen Efendim Bizce olumsuz olan Efendim düşman istilası gibi Bela musibet falan gibi Şeyleri savdığına inanılır Halbuki el onun Bir manası da nefis Bazı şeyleri istese de Ya Rabbim sen onlara mani ol demektir Ya dafi ismi şerifi de yine Def etme efendim Bin bir esmadan olan bu isimde Yine sadece üzerimize gelen Efendim düşman istilası Bela, musibet, zelzele Kıtlık falan gibi Afetlere karşı Kullanılan, kullanılması gereken bir Tesbihat değildir O dafi ismi aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın rızasına muhalif niyetler vesveseder, Şeytani, nefsani efendim Bir şekilde bizi rahatsız eden Düşünceler, hayalat Bunlar devreye girdiğinde Ya Rabbi sen bunları Yapmak için Bizim kudretimizde Devreye girmeden evvel bunları defet, Bunlara mani ol Ve defet manasında taşır Dolayısıyla Ya Rabbi sen bizi suçmekten Sıratı müstakim üzere giderken Tam o yolun zevkini muhabbetini Yaşamışken veya o yolda bulunurken Tekrar dalate düşmekten Muhafaza et diye Dua talim ettirir dua talim etidir veyahut işte Ramazan'dan çıkıldıktan sonra artık ne yapsak bu sermayeyi bitiremeyiz. Ver bakalım istediğimizi yapalım bir şeklindeki nefisle mülahazalar nefsani düşünceler insanı Allah muhafaza eski yerinden daha kötü bir duruma düşürebilir. Sıkça söylediğimiz bir hadise dağcılıkta daha hani dağcılık yapıyorlar ya spor dağcılıkta kazalar Çıkarken değil inerken olurmuş Yüzde doksan küsuru Dağcılık kazalarında Çıkarken değil inişe geçerken olurmuş O zirveye çıktıktan sonra nasıl olsa artık Zoru başardık diye insandaki o rehavet Kişiyi ölüme kadar götürürmüş İşte bu nevi kazaları uğramamak için Ramazanı sağ salim iyi kötü bir şekilde hallettik Artık bize karada ölüm yok gibi Bir tavra girmek Adamı daha şevval ayının sonunu görmeden iflası götürebilir. Allah muhafaza eylesin. Çünkü saygı ve hürmet esastır. Muhakkak hepimizde bir gevşeklik olmuştur. Birçoğumuzda en azından bir gevşeklik olmuştur. Fakat inşallah Cenab-ı Hak bizim gevşekliğimize göre değil, kendi lütfuna, ihsanına, efendim kendi bizi himaye edişine göre muamele etsin. Amin. Hatalarımız varsa setresin şu Amin. günler yüzü sühretine efendim. İnşallah hataya düşmekten de bizleri muhafaza eylesin. Amin. Niye eskiler Şevval ayında 6 gün orucu tavsiye ediyorlar? Efendim sünneti i seniyedir. Sünnettir ama bir başka sebebi de işte bu türlü rehavetten insanın kurtulması içindir. Ya Rabbi 30 gün sen Ramazan'ı emrettin. Biz bunu kabul ettik. Bir de bunun tahsin şartı vardır. Güzelleme şartı vardır. Kabul ettiğimiz gibi ne güzel yapmışsın ya Rabbi ne güzel emretmişsin diyerek İşte o aşıklar sadıklar peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sünnetine tabi olmak için yarışanlar Bu altı günleri de tutarlar ki inişte de kaza olmasa Bunu hatırlattıktan sonra kaldığımız yerden devam edelim Şimdi nerede kaldık Mustafa kardeşim Ensardan Sa'd bin Muaz hazretlerinin vefatı mevzu vardı ondan evet. hemen önce e, peygamber efendimizin e, Hazreti Selman'ın e, borcunu ödemesi hadisesini dinleyicilerimizle paylaşmıştık o mevzuyu aktarmıştık peki o mevzu tamam olduysa Hazreti Sa'd bin Muaz radıyallahu anh'ın irtihali göçmesiyle alakalı bahsi okuyalım Sa'd bin Muaz hazretleri ensarın en üstün fazilete sahip şahsiyetlerinden biriydi Musab bin Umeyr hazretleri Resul-i Kibriya Efendimizin emriyle Medine'ye Kur'an öğretmek üzere geldiği zaman Müslüman olmuştu. Müslüman olduğunu duyan Abdül Abdüleşel oğullarından kadın erkek hepsi de o gün Müslüman olmuşlardı. Yani nüfuzlu, çok sevilen efendim konumu itibariyle çok efendim, lider vasfında olan bir zat. O vasfı İslam oluşuyla beraber yine devam etmiştir. İşte insanı ahlakı ne kadar sevdiriyor. İnsanın ahlakı güzel olursa bir şehadetten ibaret hali kalır. Bir insan şehadet ettiği halde ahlakı güzel olmazsa, değil başkasını peşinden götürmek, kendi nefsini bile götüremez. Evet. Bu kahraman ve fedakar sahabi, hende kalbinde kolundan bir okla vurulmuş, kolunun damarı kesilmişti. Yarası ağır ve ızdırap vericiydi. Resul-i Kibriya Efendimiz, bu kahraman sahabi yaralandığı zaman ona, Allah rızası için yaralıların tedavisiyle meşgul olan ensar kadınlarından, Rüfeide adındaki hatunun çadırında yer ayırtmıştı. Yani hemşirelik sistemi sistemli bir şekilde, yani sistemi dememdeki sebep o, nizam ve intizam içerisinde yapılıyordu, Hazreti Fahri Alem Efendimiz zamanında. Yani hususi, savaşta gazilerin, yaralıların bakımı için, ensardan veya muhacirden hanımların, cephe gerisinde hatta bazen cephenin tam ortasında hizmet ettiğini mütadid defalar görmüştük. Bunu nizami bir şekilde yapıyor. Yani falancaların yaralı bakma yeri olarak tahsis ediliyor. Bir nevi onu şey olarak düşünebilirsiniz. Yani işte cephe gerisindeki Kızılay'ın yaptığı yardımlar efendim tıbbi yardımları olarak görebilirsiniz. Bunu da sistemli yapması Allah Resulü'nün manidardır ve şimdi minnet Flornati gel binmliğe falan dayandırır hadiseyi tabi batıdan takip etmek bizim daha Batı batı hoşumuza gidiyor Batı kolay geliyor herhalde insanı batması kolaydır çıkması zordur fakat şarkta yani doğuda bu Allah resul tarafından nizami olarak belli bir kaideye bağlanarak yapılmıştır İşte bu savaşta da bunu görüyoruz Evet Kurayza oğulları hakkında hüküm vermesinden kısa bir müddet sonra bu ağır yarası tekrar deşildi ve çok geçmeden de hicretin 5. yılında 37 yaşında şehiden vefat etti. Evet. Resul-i Kibriya Efendimiz ve Müslümanlar vefatından son derece müteessir oldular. Peygamber Efendimiz saat bin Muaz'ın vefatıyla arşı Ala titredi ve cenazesinde 70 bin melek hazır bulundu buyurdu. Allah Allah. Cenaze namazını da bizzat kendileri kıldırdı Bu 70 bin melek bir müfrezedir 70 bin meleğin hazır olması demek Büyüklerin yaptığı tabire ve tarife göre Fevç fevç bölük bölük e, Melaki-i Kiram Haziratı var Bu bütün bölüklerin başları Efendim hani nasıl bir askeri tören yapılsa Belli makamları belli şeyleri temsilen her bir bölükten her bir kuvvet komutanlığından temsilciler gelir. Oradaki o yetmiş bin melaike-i kiramın gelişi bütün meleklerin ordu olarak, cemaat olarak orada temsili demektir. Yani siz onu yetmiş bin olarak görmeyiniz. Allahça malum olan sayı olarak görünüz. Hani nasıl şimdi insanların hepsi hac etmek ister, imkanı olanlar da dahil. Sadece imkanı olanlara baksak, bu sene bizim kıymetli İstanbul Müftüsü'nden duyduğumuza göre yurt çapında 800 binden fazla hacı müracaat olmuş. Yani düşünün bunlar durumu müsait olup da hacca gitmek isteyenler. Tüm Müslümanların hep birden hacca gitmesine imkan var mı? Mekan olarak da imkan yok. Temsilci gönderiyoruz, elçi gönderiyoruz bir şekilde. İşte o melaki-i kiram hazaratının hepsi inecek belki ama ne kadar cisminatif de olsalar bir mekanın taşıma kuvveti, kudreti var. O miktarda taşıyabiliyor ki o kadar inmiş melek. Bütün meleklerin icabet ettiğini düşünebiliriz. 70 bin melek, evet. Muhire bin Şube, dört Arap dahisinden biriydi. Belli ve büyük meseleleri halletmede son He, derece buradan mahved. Buradan başka bir mevzuya geçirdi herhalde. Eyvallah. Evet, 70 bin Melaike Kiram Hazıratı'nın da meleklerin bulunmasıyla beraber, Cenaze namazı eda edilmiş oldu Bütün arş, levh, kürs Müekkil melekleri Yani semavat ve arzda Ne kadar efendim Melaike kiramı hazaratı varsa Fahri alem efendimiz Nasıl ki alemlere rahmet olarak Gönderilmiştir Onun muhabbetini kazandığı için O 70 bin aynı zamanda Tevhidin mertebelerine işarettir Yani Cenab-ı Hakk'ın Bütün nizamı, intizamı Tevhid üzeredir Tevhid üzere ne kadar memur melaike kiran varsa o cenaze namazında tevhid olundular. Ondan sonra hangisine geçiyor? Mugire bin Şube'nin Müslüman olması. Peki onu da okuyalım. Mugire bin Şube dört Arap dahisinden biriydi. Belli ve büyük meseleleri halletmede son derece mahirdi. İri yarı ve heybetli bir zattı. Hendek Savaşı yılında Müslüman oldu ve muhacir olarak Medine'ye geldi. Evet. Hicretin 5. yılında Medine'de zelzele oldu. Resul-i Kibriya Efendimiz bunun üzerine Rabbiniz sizi razı olacağı duruma döndürmek istiyordur. O halde siz de onun rızasını dileğiniz buyurdu. Evet zelzele müminler için bir ikazdır. Efendim onları ikaz ediyor. Bizim şimdi buradakiler iyi manasını Hayır müminler bir vücut gibidir. Herhangi bir efendim Müslümanların beldesinde zelzele oluşu da böyledir. Dünyanın herhangi bir tarafında da olsa yine müminleri ikaz içindir. Yani tamamen müşrik olan bir toplumda zelzele olsa bile Müslümanların biz ne yapıyoruz diye düşünmesi icap eder. Edep bunu gerektirir. Efendim çok büyük edepsizlikler yapanlar var. Onlara bir şey olmuyor da niye böyle oluyor? Niye böyle olduğunu yemin kıyamette göreceğiz. Şimdi bize düşen Allah'ın rızasına dönmek için bunu bir fırsat bilmek bir şekilde efendim acziyetimizi fark edip Allah'ın rızasını tahsil için bir daha gayret etmemiz icap eder. Evet. Resul-i Kibriya Efendimiz'in bu ifadeleri yeryüzüyle üzerinde yaşayan insanların hareketleri arasında münasebetin bulunduğunu ortaya koyuyor ve dünyanın hareket ve zelzelesinde vahiy ve ilhamı masar olarak emir altında deprendiğini beyan ediyordu. Bu arada bir malumatı da arz edelim. Bendeniz'in bildiğine göre Medine'deki en son zelzele Hazreti Ömer Efendimiz zamanında olmuştur. Ondan sonra Medine'de zelzele olmamıştır. Volkanik bir şey vardır, yapısı vardır. E, Mekke ve Medine'nin, hatta Medine'nin şöyle yukarıdan bakıldığında babüsselam Selam denilen, yani Cennetül Bakî tarafı değil de tam ters istikam ettiğindeki tarafa. Yukarıdan şöyle bakıldığında görülür ki Medine'nin dışında siyah, hiçbir nebat bitmeyen bir şey vardır. Böyle bir toprak yığını, bir parçası vardır. Yukarıdan bu çok net görülür. Hatta Medine'nin harem hudutları vardır biliyorsunuz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz duaları mucibince, dualarının kabulü mucibince, gereğince, Allah Medine'de Peygamber Efendimiz'e harem kılmıştır. İşte o mikat mahalli değil orası ama harem sınırları vardır Medine'nin. O harem sınırlarının bab Selam tarafındaki sınırların hani batı tarafı oluyor Allah'u u Alem. Ee, o şekilde düşünebiliriz. Batı tarafında o sınırların hemen evvelinde böyle bayağı e, yukarıdan kuş bakışıyla şöyle 7-8 kilometre şeyinde aşağı yukarı uzunluk olarak söylemiyorum, net bir şekilde görülebilen siyah taşlar vardır. Orası o volkanik lavların eriyerek Medine'ye kadar yürümesi meselesidir. Dolayısıyla volkanik olan yerlerde hep böyle bir deprem riski, yerin sallanması, efendim zelzele hadisesi mümkündür. En son Hz Ömer Efendimiz zamanında olduğu söylenir. İşte bir kere sallanıyor, tekrar zelzele oluyor. Cenab-ı Ömer Efendimizin kamçısıyla yere vurduğunu, Yeter sallanma artık Dediği rivayet edilir Bendeniz'in okuduğu siyerlere göre Hazreti Ömer Efendimiz'in O kerametinden sonra O tarihten bu zamana kadar Medine'de zelzele görülmemiştir Evet Eyvallah. Yine hicretin 5. yılı Cemaziyel Ahir ayında Ay tutuldu Resul-i Kibriya Efendimiz Ay tutulması geçinceye kadar Husuf namazı kıldırdı Evet. Küsuf ve husuf Güneş ve ay tutulması namazı sünnettir. İki rekattir. Rükû ve secdeleri nafile namazlarda olduğu gibi yapılır. Bu namazlar için ezan ve kamet okunmaz. Ezan ve kamet okunmuyor evet. Ve sadece namaza çağrı yapılıyor. Burada da belki de bahsedecektir istiyorsanız okuyalım. Ben kesmemiş olayım. Zaten birkaç dakikamız var galiba ilk bölümün bitmesine. Evet. Resul-i Kibriya Efendimiz bir hitabelerinde şöyle buyurmuşlardır. Şüphesiz ki Güneş ve Ay hiçbir kimsenin ölümü veya doğumu sebebiyle tutulmazlar. Onlar Allah'ın kudret ve azametini gösteren alametlerden iki alamettir. Siz onların tutulduğunu gördüğünüz zaman namaza durunuz. Cahiliye devrinde insanlar Güneş ve Ay ancak yeryüzü halkının büyüklerinden bir büyük için tutulur, batıl inancını taşırlardı. Ama Peygamber Efendimizin mübarek sözleriyle, Cahiliye devri insanlarının bu batıl inançlarını değiştirmiş, güneş ve ay tutulmalarının Allah'a ibadet vakti olduğunu beyan buyurmuşlardır. Bu vakitlerde insanların boş şeylerle değil, Allah'a ibadet ve taat ile meşgul olmaları gerektiğini ifade etmişlerdir. Evet. Şu da unutulmamalıdır ki, ibadet ve duanın sebebi ve neticesi emir ve Allah'ın rızasıdır. Faidesi ise ahirete aittir. Eğer namaz ve ibadetten dünyevi bir maksat niyet edilse, yalnız onlar için yapılsa o namaz batıl olur. Bu sebeple güneş veya ay tutulmaları halinde onların açılması niyetiyle ve kastıyla namaz kılınmaz. Belki güneş ve ayın tutulması zamanları bu çeşit ibadetlerin vakitleri olarak bilinmeli ve sırf Allah'ın rızası kastedilerek namaz kılınmalıdır. Evet burada son yani birinci bölüme nihayet vermeden evvel şunu hatırlatalım. Burada bir latife var bir e, müminde olması gereken bakış, nazar var, feraset var. Nedir o? Yani ay tutulmuş, güneş tutulmuş, senin semanı aydınlatan, efendim semanın, gökyüzünün kandilleri. Bunlar tutulmuş, e, tutulmuşsa tutulmuş diyeyim. Böyle sanki hiç umursamazmış gibi tavra girmek mümine yakışmıyor. Bu Allah'ın kudretinin bariz bir şekilde, ya size bunu vermese şeklinde bir, Ya Rabbi sen ne kadar büyük nimet sahibisin, ve neticede bu olduğu, bu açılmaya da bilir. Sen bize bunun kudretini gösteriyorsun. Biz ona bakıp da, e işte güzel, iyi bir çalışma dercesine. Sanki efendim bir, bir herhangi bir resim sergisinde bir sergiye bakmışın da beğeniyorsun veya beğenmiyorsun. Zevkler ve renkler tartışılmaz gibi. Bir tavra girmek mümine yakışmıyor. Çünkü o da bir ayettir. O ayet, güneşin vaktinde doğup batması, ayın çıkması nasıl ayet olduğu gibi, onların nesedilmesi onların efendim küsuf ve husuf halinin olması da bir kendinize gelin bak ne oluyor yukarıda diyerek insanın müminin ya Rabbi biz her şey seni hatırlatır. Her şeyde biz senin azametini görmekteyiz diyerek o ayetlere karşı bir taat ve ibadet vesilesi yapmak müminin şanındandır. Müminde olması gereken haslettir. Ticretin 6. senesi Muharrem ayındayız şimdi. Müfredatımız buraya geldi Fatih Erici. Hadi bakalım. Bu tarihte Peygamber Efendimiz asaptan Muhammed bin Mesleme Hazretleri kumandasındaki 30 kişilik bir süvari birliğini Necid diyarında bulunan Bekir bin Kilaboğulları üzerine gönderdi. Şimdi burada hemen şunu söylemek lazım. Tabi Siyer-i Nebi okurken yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Hayatını okurken gayri ihtiyari hani barış, sulh, cömertlik, güzel ahlak sahibi Fahlalem Efendimiz'den bahsederken seferlerin ve savaşların bir şekilde siyer kitaplarında büyük bir hacim tutması, yer tutması dikkatlerden kaçmıyordur. Şimdi bendeniz mesela şurayı okumasak olur mu diye düşündüm. Acaba şu Kurata seferini okumasak ne olur diye düşündüm ama Şimdi o seferde dahi Peygamber Efendimizin farklı bir ahlakı Bir güzelliği ortaya çıkıyor Yoksa topladığınızda Allah Resulü'nün hayatı saadetinde Bazı alimler 3 ay İşte bazı alimler 2 ay kadarlık Bir sefer ve savaş zamanı Olduğunu tespit etmişlerdir Hatta asıl saadetin Yanlış hatırlamıyorsam Yani Hz. Ali Efendimiz'e gelinceye kadar O devirlere bakıldığında Savaşlarda şehit düşen Mümin sayısının 200 küsur 250 küsur olduğunu düşünürsek Yani bugün böyle Savaşlardan ibaret bir İslam Tarihi olduğunu düşünme fevkalade yanlış olur Burada bir 2-3 aylık sefer hadi Hazırlıklarıyla beraber 6 ay olsun Neticede 23 sene içerisinde 6 ay Gibi ki hazırlık Safhalarıyla dahildir yani Hiçbir zaman o kadar sürmemiştir Tamamen bir savaş, sefer, süvari göndermiş, etmiş, kale kuşatılmış falan gibi değerlendirmek çok büyük bir hatadır. Fakat neticede biz bugün gazeteyi bile açsak, oradaki böyle sıcak hadiseleri, ne bileyim araba kazasından tutun da başka bir şeyleri e, görürüz. Yani falancının çocukları oldu, filancılar böyle yaptı, filancılar şöyle oldu tarzında normal insanların, Hayatları bile nazara verilmez. Çünkü biraz da haberdar etme şeyi olduğu için insanlar böyle değişik şeyler duymak da ister. Ben biraz dağıttım mevzuyu ama Mesela şöyle toparlayacağım. Efendim. Şimdi Kurata veya Kurata seferi tam yazılışını Arapça şu anda hatırlamıyorum. Fakat şu var. Şimdi bu seferi işlemesek ne olur? Baktım şimdi müfredatına, içindeki muhteviyatına. Öyle acayip İki cihan serberi efendimizin ortaya koyduğu o kadar insanı böyle cezbeden hadiseler var ki, müellifler de bunları eskeçemiyorlar. Yoksa şu kanaat olmamalı, biz siyer programı dinliyoruz, ha savaştan çıkıyoruz, savaşa giriyoruz gibi bir kulakla bizi dinlemesinler, bir kalple bizi dinlemesinler kıymetli dinleyicilerimiz. Muhteviyatına e, lütfen nazar etsinler ve bizi öylece dinlesinler. Evet. Mücahitler bu kabileye ait şeref ve mevkine vardıklarında beni Muharip'ten bir toplulukla karşılaştılar. Aralarında çatışma vuku buldu. Muharip oğullarından bazıları öldürüldü, sağ kalanlarsa kaçtılar. Mücahitler onların geride kalan çoluk çocuklarına ise dokunmadılar. Daha sonra Mücahidler beni Bekirler'in bulunduğu yere kadar ilerlediler. Aniden baskında bulunarak on kadar adamlarını öldürdüler bir kısım davar ve develerini de ganimet olarak aldılar. Muhariplerle Beni Bekirlerden alınan ganimet mallar, 150 deveyle deve ile bin davarı buluyordu. Birlik kumandanı Muhammed bin Mesleme radiyallahu anh, bunların beşte birini Peygamber Efendimiz için ayırdı, geri kalanı ise mücahidlere bölüştürdü. Mücahidler Medine'ye dönerken yolda Beni Hanife kabilesinden Sümame bin Üsali yakaladılar. Sümame Mekke'ye umre hacı yapmaya gidiyordu. Müslüman süvari birliği Muharrem ayının son gecesinde Medine'ye döndü. Mücahitler tarafından esir alınan Sümame bin Üsal, Yemame halkının ileri gelenlerindendi. Bir ara Peygamber Efendimizin vücudunu ortadan kaldırma teşebbüsüne geçmiş ise de amcası onu bu cinayeti işlemekten alıkoymuştu. Resul-i Ekrem Efendimiz de bunun üzerine Sümame'nin kanının dökülmesini mübah saymıştı. Sümame'yi peygamberimizin huzuruna getiren mücahidler onu tanımıyorlardı. Resul-i Ekrem onlara, ''Kimi yakalamış olduğunuzu biliyor musunuz? Yakaladığınız bu adam, Beni Hanife kabilesi efendisi Sümame bin Üsal'dir. Ona iyi davranınız.'' buyurdu. Sahabiler onu mescidi şerifte barındırdılar. Resul-i Ekrem Efendimiz mescide gidip, Sümame'nin yanına vardı Ey Sümame Bakın işte demin söylediğim ibretlik Levha tablo burada Evet. Ey Sümame Gönlünde ne var? İçinden ne geçiriyorsun? Diye sordu Sümame mahcup bir eda içinde Ya Muhammed Gönlümde hayır var Şayet beni öldürecek olursan Eli kanlı bir katilin Hayatına son vermiş olursun Biliyor yani yaptığı hatayı biliyor Evet eğer bana iyilik eder, beni affedersen, iyiliğe karşı teşekkür eden, iyilik bilen bir kimseye iyilikte bulunmuş olursun. Eğer hürriyetime kavuşmam için benden mal istersen, dilediğin kadar iste, al diye cevap verdi. Efendimiz başka bir şey demeden yanından ayrıldı. Yani bir esirin her türlü efendim yapabileceği teklifi açık bir şekilde, kendisinin ölümüne bile razı. Çünkü ben hakikaten eli... Kanlı bir katildim diyor. İstersen beni öldür. İstersen bana iyilik et. İyiliğe karşılık ben sana iyilik yaparım. İstersen fidye-i necat için, kurtulmam için de ne mal istiyorsun onu söyle. Ben onu vermeye hazırım. Benim durumum budur diyor. Yani durumumu kabullendim sana tabiyim diyor Resulullah Efendimiz. Evet. Daha sonra iki gün üst üste Peygamber Efendimiz Sümame'ye aynı suali sordu. Sümame aynı cevabı verince asabına Sümame'yi serbest bırakınız diye emrederek onu fidye-i necat almaksızın serbest bıraktı. Katilini yani fırsat bulsa onu bir an bile yaşatmamak üzere karar almış katilini fidye-i necat bile almadan serbest bırakıyor. Ve mescitte ağırlıyor. Kendi sohbet meclisinde imamette olduğu efendim... Muhabbetini paylaştığı insanların meclisinde, mescidinde aynı zamanda orada ağırlıyor ve fidye necaat almadan serbest bırakıyor. Bu Ali Cenap hareket karşısında Sümame'nin gönül alemi birden nurlandı. Hemen orada kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Ya. Müslüman olan Sümame, Peygamber Efendimizin müsaadesiyle niyetlenmiş olduğu umresini yapmak üzere Mekke'ye gitti. Telbiye getirerek şehre girince Kureyş müşrikleri Yani Lebbeyk Allahümme Lebbeyk diye evet. Kureyş müşrikleri Müslüman olduğunu anlatılar. Ya o beldeye giren kişiler hacca gidecek olan kardeşlerimiz Lebbeyk derken uyumayınız. Lebbeyk Allahümme Lebbeyk derken uyumayınız. O Lebbeyk'i canla başta söylemek vaciptir. Lebbeyk Allahümme Lebbeyk. Lebbeyke la şerike leke Lebbeyk. Müşrikler değiliz. Bizler muvahidiz. ümmeti Muhammediz. Ya Rabbi diyerek giriyorsunuz Mekke sınırlarına. Medine'den gelseniz de işte nereden gelirseniz gelin. Hac etmek için, umre yapmak için telbiye yani lebeyk demek vaciptir. Bir de bunu muhabbetle yapmak da vaciptir. Uyumamak lazım. Hep devamlı olarak en güzel duadır o. Lebbeyk Allahümme lebbeyk'i çok söylemek lazım. İşte Sümame'de Kabe'yi i Muazzama'ya gelirken Mekke sınırlarını efendim geçerken Lebbeyik denildiğinde hemen müşrikler aa bu şık koşmuyor. La şerike leke Lebbeyik diyor Allah'ı biliyor. Bu Müslüman oldu diye hemen ne yapıyorlar? Etrafını çeviriyorlar. Evet. Yakalayıp boynunu vurmak istediler. Evet. O sırada içlerinden birisi bırakınız onu. Siz yiyecek maddesi bakımından yemameye her zaman muhtaçsınız deyince... Mekke'nin ambarı gibi yemame yani devamlı işte lojistik destek mi derseniz artık yiyecek içecek ihtiyacını bir şekilde yemame'den hep alıyorlar. Siz şimdi bunu böyle öldürürseniz ne olacak diyor. Yemek içmek için yemame halkına muhtaçsınız. Diderlerini öldürürseniz bir şey alabileceğinizi mi zannediyorsunuz diyerek mani oluyorlar. Evet. Buna rağmen Sümame onlara meydan okudu. Vallahi dedi Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem müsaade etmezse size Yemen'den bir buğday tanesi bile gelmeyecektir. Yani beni siz öldürseniz de bıraksanız da ben bundan sonra Hazreti Muhammed Mustafa'ya tabiim sallallahu aleyhi ve sellem. Beni öldürseniz zaten alamayacaksınız. Beni serbest bıraksanız da bilin ki size ben bir buğday tanesi bile vermeyeceğim. Ama o müsaade ederse ayrı diyor. Evet. Gerçekten de umresini yapıp Yemame'ye dönen Sümame, Yemame halkını Kureyşlilere herhangi bir şey yükleyip göndermekten men etti. Ya. Yemame halkı Sümame'nin emri üzerine Mekke'ye yiyecek bir şey göndermeyince, Kureyş müşrikleri son derece zor bir duruma girdiler. Kıtlık yüzünden olmadık şeyler yemeye başladılar. Sonunda Resulü Kibriya Efendimiz'e bir mektup yazmak zorunda kaldılar. Ya Allah Allah. Evet. Sen hem akraba haklarını gözetmeyi emretmektesin, hem de bizimle akrabalık bağlarını koparıp, babaları kılıçtan geçirmekte, çocukları da açlıktan öldürmektesin. Sümame bizim yiyeceklerimizi kesti. Son derece daraldık. Ne olur Sümame'ye bu hususta bir mektup gönderiver. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz onların yaptıkları bütün düşmanlık ve kötülükleri bir tarafa bırakarak Yemame'den Mekkelilere yiyecek satışına mani olmaması için Sümame bin Üs Alevi yazı gönderdi. Allah Allah! Müşriklerin talebini bile reddetmiyor. Rahmetelil Alemi, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Evet. Sümame... Hazreti Resulullah'ın bu emri üzerine Mekkelilere zahire satışını serbest bıraktı. Evet, zahire satışını ne yapmış oldu? Serbest bırakmış oldu. Evet, devam edelim o bahsi bitirelim. Görülüyor ki, Peygamber Efendimiz insan hayatına vermiş olduğu değerden dolayı, en şiddetli düşmanlarına karşı bile yiyecek içecek noktasında son derece şefkatli ve merhametli davranmıştır. Çünkü o Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla hareket eden, Alemlerin Rabbi olan Allah'ın kuluydu. Onda da o Rahmaniyet'ten kendisine küfretse de kendisini kabul etse de taksimatında nimetlerden faydalanmak hususunda onları hiçbir zaman ayırt etmeyen, ayırım yapmayan bir Rahman'ın peygamberi aynı zamanda. işte o Rahmaniyet'in eseridir. Evet. Beni Lihyan Seferi. Onu da okuyalım çünkü o da kısa bir bahistir. Hicretin 5. senesi Rebiyül Evvel ayı başları. Beni Lihyanlar Hicretin 4. yılında Bir Mauna mevkiinde 40'a veya 70 yakın Müslüman mürşit ve muallimi hunharca şehit etmişlerdi. Evet. Reci mevkiine irşad için gönderilmiş bulunan İslam birliğini kuşatıp birçoğunu şehit edenler de yine bu kabileden kimselerdi. Yani biliyorsunuz o meşhur hadise Allah Resulü'nün çok üzen bir hadisedir. Bize hoca gönderin ya şu dini öğretin bize hizmet etsinler aman ne olur yandık bittik ne olur falan diye böyle hocaları istiyorlar. Ve savunmasız şekilde gelen efendim zatları da katlediyorlar. Evet tuzağa düşürüp. Peygamber Efendimiz bu hain kabileye haddini bildirmek için yerine Medine'de Abdullah bin Ümmü Mektumu vekil bırakarak 200 kişilik bir kuvvetle yola çıktı. Efendimiz beni lihyanları gafil avlamak istiyordu. Bu Zaten sebep... yani onların gafil olmayan halleri mi var? Mühendimiz de Allah selamet versin. Çok güzel böyle bizi düşünceye sevk eden sözler söylüyor. Allah razı olsun çok güzel eserler de yazmış. Fakat yani böyle asabı katleden bir insanın uyanık hali mi olur? Ki gafil hali de avlamak istiyordu. Neyse peki. Yani onların beklemediği bir anda diyelim biz. Bu sebeple Şam'a doğru gitmek istiyormuş gibi davrandı. Daha sonra yolunu değiştirerek beni lihyanların konak yerlerinden olan Guran Vadisi'ne kadar gitti. Asım bin Sabit ve diğer Müslüman muallim ve mürşitler burada şehit edilmişlerdi. Efendimiz orada onları rahmetle andı. Kendileri için dua etti. Evet. Lihyan oğulları Peygamber Efendimizin gelişini duymuşlar ve korkup dağ başlarına sığınmışlardı. Kimse yakalanamadı. Peygamber Efendimiz oradan Usvan denilen mevkiye vardı. Burası Mekke'ye yakındı. Efendimizin maksadı gelişini Mekkelilere bildirmekti. Nitekim Mekkeliler bunu duymuşlar ve korkuya kapılmışlardı. Resul-i Ekrem Efendimiz 14 gece sonra tekrar Medine'ye döndü. Evet yani yine burada da Beni İlihyen kabilesinden kimseler ele geçmese de Mekke'ye biz bunların hesabını sormak için hareket ediyoruz. Hesabı sorulacak şeklinde bir korku salınmasına sebebiyet vermiş oldu. Evet. Hicret'in 6. senesi Rebiyül Ahirayı, Gabe evet. gazası. Peki, orayı da okuyalım. Ebu Zer radiyallahu anh, Medine-i Münevvere'ye 3 saat mesafesi olan Gabe merasında oğluyla, Ben Gabe diye biliyorum ama Gabe değil de Gabe diye eyvallah. biliyorum Gayınla biliyorum Evet. Eyvallah. Neyse siz okuyunuz Ebu Zer radıyallahu anh medine Münevvere'ye 3 saat mesafesi olan Gabe merasında Oğluyla birlikte Peygamber Efendimizin 20 kadar devesini güderken Üyeyne bin Hısnel Fezari 46 atlıyla gelip Ebu Zer'in oğlunu şehit etmiş Develeri de alıp götürmüştü Durum peygamberimize haber verildi. Derhal baskıncıların arkasından Hazreti Sa'd bin Zeyd komutasında bir süvari birliği gönderdi. Hazreti Sa'da ben sana halk ile birlikte gelip kavuşuncaya kadar baskıncı müşrikleri takip ettiği emretti. Evet. Süvari birliği yola çıktıktan sonra peygamber efendimiz de Medine'de yerine Abdullah Ümmü Mektum'u vekil bıraktı ve 500 kişilik bir kuvvetle Gatafan'a doğru yola çıktı. Evet. Medine'ye iki günlük mesafesi olan Zukaret mevkiinde düşmana yetişildi. Birkaçı öldürüldü, develerin bir kısmı da geri alındı. resul Ekrem Efendimiz etrafı araştırmak maksadıyla burada bir gün bir gece kadar bekledi, evet. sonra Medine'ye geri döndü. Yani bir nevi terörist faaliyetleri yapan efendim, o gerillaların veya teröristlerin izi takip edilmiş oldu. Evet. İz seferi. Kureyş müşriklerine ait bir ticaret kervanının Şam'dan Mekke'ye doğru gitmekte olduğu Medine'de işitildi. Peygamber Efendimiz Kureyş müşriklerini iktisaden güç durumda bırakmak maksadıyla Hazreti Zeyd bin Harise kumandasında 170 kişilik bir süvari birliğini bu kervanı ele geçirmek üzere yola çıkardı. Evet. Mücahidler istenilen mevkide Kureyş kervanına rast geldiler. Kervandaki mallara el koydular adamları da esir aldılar. Resul-i Ekrem Efendimizin kerimesi Hazreti Zeynep'in kocası olan Ebul As bin Rebi de bu esirler arasındaydı. Hmm. Mücahidler malları ve esirleri Medine'ye getirdiler. Peygamber Efendimiz malları mücahidler arasında taksim etti. Evet. Ebul As, Hazreti Zeynep'e babandan benim için eman al diye haber göndererek himayesini istedi. Evet. Şimdi Hazreti Zeynep kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mesi kızı. Bu bahis burada kalsın. Eyvallah. Biz daha evvelde söylediğimiz şeyi tekrar edelim ikinci bölümün sonunda. Seferlerin çokluğu yani o arada asabi Kiram'ın Allah Resulü ile sohbetini görmek isteyenler mesela hayat Sahabi okusunlar, Kandihlevi'nin veya işte oradaki irşat faaliyetlerini okusunlar. Semerkant'ın neşriyatlarında olan Allah Resulü'nün aile hayatı ashabıyla olan istişarelerini okusunlar. Bunlar dediğim gibi yani devamlı o faaliyetlerin içerisinde e, rutin diyebileceğimiz, devamlı olan o irşat faaliyetlerinin arasında Allah Resulü'nün fevkalade durumları diyebileceğimiz durumlardır seferler. Yoksa Resulullah Efendimizin hayatı seferden sefere gitmekle, e, insanların nazarına verilemez bu çok büyük bir hatadır bu bahis burada kalsın Eyvallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin kızı Hazreti Zeynep eşi için Allah Resulünden eman dileyecektir müsaade isteyecektir o bahsi inşallah üçüncü bölümde beraberce kıymetli kardeşlerimizle istişare edelim onlarla sohbet edelim efendim. Ebu'l As Hazreti Zeynep'e babandan benim için eman al diye haber göndererek himayesini istedi. Hazreti Zeynep de onu himayesi altına aldığını Müslümanlara bildirdi. Burada Peki, değişik rivayetler vardır. Yani Ebu'l As'ın eve geldiğinde Hazreti Zeynep vardemizin bulunduğu yere geldiğinde bunu bağırarak insanlara ilan ettiği hususunda rivayetler de vardır. Hatta iki cihan serbere Efendimizin o esnada namazda olduğu rivayeti de vardır. Ama burada o teferruat verilmemiş. Biz de devam edelim okumaya. Evet. Peygamber Efendimiz de kerimesine senin himayene aldığın kimseyi biz de himayemiz altına aldık diye buyurdu. Hazreti Zeynep Resul-i Ekrem Efendimiz'den Ebu'l As'ın ganimet alınan mallarının da geri verilmesini rica etti. Resul-i Ekrem Efendimiz de bunu mücahitlerden istedi. Çünkü onu da Doğrudan kendi tasarrufu yok. Ganimet malları taksim olunmuş. Mücahitlere böyle böyle bir durum var. Damadımın ganimet mallarının iadesi mevzu var. Ne dersiniz diye söylüyor. asab ı kiram ne yapıyor? Mücahitler de aldıkları malların tamamını getirip ona geri verdiler. Evet. Ebu'l-Ağız geri aldığı mallarla Mekke'ye döndü. Sahiplerine haklarını teslim etti. Borçları var. Efendim bir şekilde aldığı ticaret için kullandığı mallar var onları ne yaptı götürdü Mekke'lere teslim etti kureşlere. Sonra ey Kureyşliler kimsenin bende malı veya hakkı kaldı mı diye sordu. Hayır dediler yanında hiçbir malımız ve hakkımız kalmadı. Başta Resulullah olmak üzere zevcesi Hazreti Zeynep'ten ve Müslümanlardan gördüğü Ali Cenab muamele karşısında Ebu'l As'ın Mana alemi değişmişti. Bunu Kureyş müşriklerine de şöylece açıkladı. Çünkü oraya geldiğinde anlaşıldığı üzere henüz Müslüman değil. Eman diliyor zaten. O emanla geliyor ve öyle bir muamele görüyor. Evet. Vallahi yanınıza gelmeden önce Müslüman olmamı engelleyen tek şey mallarımızı götürmek için Müslüman oldu diye yapacağınız dedikodudan duyduğum endişeydi. Şimdi ben giderim. Sana borcum var filancı ticaret yapmak için emanet aldım sermaye var. Ben şimdi gider orada Müslüman olursam ha bak malları bize vermemek için Müslüman oldu dersiniz. Ben böyle bir lekeyi kaldırmam diyor. Evet. Fakat şimdi mallarınızı teslim etmiş bulunuyorum. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür. Ya. Yeah. Evet. Daha sonra ebul Az Medine'ye İslamiyetle şereflenmiş halde döndü. Buradan biz şunu da anlayabiliriz. İnsanın hidayete ermesi için kul hakkının üzerinde olmaması şartı da vardır. Bir insan, çok önemli burası kıymetli dinleyenlerimiz. Bir insan bazı şeyleri yapmak için gayret edebilir, sarf edebilir. Hidayet üzere bulunmak ister. Dikkat etsin üzerinde kul hakkı vardır. Eğer kul hakkı yoksa o kişinin hidayet üzere bulunması kolaydır. Bunu biz nasıl anlayacağız? Şuradan da anlayabiliriz. Haram mal, haramla, sahtekarlıkla, yalan dolanla edinilmiş mal, başkalarının malını gasp ederek yaşanmış bir hayat, beraberinde insanı hidayet yolunda tutmaya mani olacak bir hal getirir. O kişi ibadet etmek istese de ibadet yapamaz. Güzel yerlerle, güzel insanlarla buluşmak istese de olamaz. Kişi hidayeti istediği halde, hidayeti yaşayamıyorsa, hep maniler çıkıyorsa, kazandığına, üzerindeki kul haklarına dikkat etsin diyor büyüklerimiz. Evet. Abdurrahman bin Du Metül Cendel'e gönderilmesi. Evet. Abdurrahman bin Avf. Değil mi? Eyvah. Aşereyi mübeşşer eden, ashab-ı kiramı seçkin simalarından. Evet. Hicretin altıncı senesi Şaban ayı. Bu tarihte Peygamber Efendimiz... Abdurrahman bin Avf Hazretleri komandasında 700 kişilik bir birlik hazırladı. Birliğin vazifesi Dûmetül Cendel beldesi halkını İslamiyet'e davet etmekti. Yani Abdurrahman bin Avf hem siyasi hem ticari hem de ilmi sahada efendim Ashab-ı Kiram'ın önde gelen zatlarında. Yani Abdurrahman bin Avf biliyorsunuz Ensar'la beraber buluştuklarında muhacir olarak girip de Ensar'a yani Medine'ye geldiklerinde Ensar'ın yardım teklifini bile Kabul etmeyip Bana çarşının yolunu göster Gösterin diyen zat Hem ticarette öyle Hem muhtedir bir zat Hem ticarette kudretli bir zat Hem de valilik gibi Efendim siyasi sahada Veya komutanlık gibi Askeri sahada da Hakikaten çok seçkin simalarda Onun bulunduğu yerde ee, muhakkak onun fikri sorulur o bulunmasa bile onun reyi merak edilir bir şekilde muhakkak mecliste fikri görüşü bulunan bir zat Abdurrahman bin Af, 700 kişilik büyük bir orduyu Allah Resulü onun emrine vererek nereye gönderiyor? Evet. Dûmetül Cendele evet. Resul-i Ekrem Efendimiz Abdurrahman bin Avf hazretlerine sancağını teslim ettiği sırada Allah'a hamd ve senada bulunduktan sonra Mücahidlere şöyle hitap etti. Hepiniz Allah yolunda Allah'ın ismiyle gaza ediniz. Kafirlerle çarpışınız. Ganimet mallarına ihanet etmeyiniz. Ahdinizi bozmayınız. Öldürdüklerinizin burun kulak gibi uzuvlarını kesmeyiniz. Küçük çocukları öldürmeyiniz. Efendimiz sonra da bütün Müslümanlara şu umumi dersini verdi. Ey insanlar! Zamanla size gelip çatacak beş musibetten Allah'a sığınırım. Bir kavimde çirkin hareketler yayılıp açığa vurulunca şüphesiz kendilerinden önce geçmiş kavimlerde görülmedik veba, acılar ve ağrılar onlar arasında ortaya çıkar. Yani veba deyince bugün veba denildiğinde şunu anlamak lazım. Veba o zaman çaresi bilinmeyen bulaşıcı bir hastalık. Neden oluyor bu? Azgınlıklarından dolayı Allah hastalıkla ikaz eder. Yani AIDS vesaire, işte HIV virüsü, şusu busu bunlar nedir? Bunlar işte insanların arasında birbirlerine bulaştırdıkları hastalıklardır. Sizin için ben bunlardan korkarım diyor. Ne zaman olur bu? Bir insan Allah muhafaza eylesin veya bazı insanlar kabahat yap, yapıyor olabilir. Ne yapar? Gizli saklı insanlardan utanarak, Allah'tan sıkılarak da olsa günah etmekten kurtulamazlar. Şimdi bu bir meseledir, realitedir. Son güne kadar da olacaktır bu. Hepimizin insanlar tarafından görülmesini istemediğimiz muhakkak surette bir hatamız vardır. Bir oturuşumuz vardır, bir kalkışımız vardır, bir de kabahatimiz vardır. İnsanlar tarafından görülmesini istemeyiz. Aleni olarak bunlar yapılıp da Ortaya çıktığında Utanmak yerine bunları Aleni olarak yapmak yaygınlaşırsa Diyor peygamber efendimiz Sizin için ben Bulaşıcı hastalıktan korkarım Ümmetimin bu şekilde imtihan olunmasını Yani bak Resulullah efendimiz ne kadar merhametli Orada Allah'a karşı asi olmakla beraber Cehennemi boylamak var Hata var Yani o bir kere bir hata Ama siz dünya hayatında tövbeye bile fırsat bulmadan o hastalık sizi alır da ondan sonra yaptığınız tövbenin de bir manası kalmaz. Denilmek istenir burada. Bir adam hatayı yapar yapar falanca filanca yerlerde sürter ondan sonra Allah muhafızı bir hastalığa kapılırsa Ya Rabbi beni affeyle ya ben bu hatayı yaptım falan demesi o hastalığa yakalanmadan evvelki yaptığı tövbe gibi olmaz. Hem bu açıdan felaket olur o mümin için, imanı zedelenir, hem de dünyada rezil olur. Dünyada yaptığı o haltlar yüzünden, o edepsizlikler yüzünden adeta insanlar tarafından da fişlenir, rezil olur. İnsanları da şahit kılar yaptığı işe. Allah hepimizi muhafaza eylesin. Böyle aleni terbiyesizliklerin yaygınlaşmasından ve bu yaygınlaşmayla beraber gelen hastalıklardan. Evet. Bir kavim ölçüde tartıda eksiklik yaptı mı muhakkak kuraklık ve kıtlık yıllarına, geçim sıkıntısına, hükümdar zulmüne uğrarlar. Ölçüde tartıda sadece efendim bir un alıyorsun, bir kilo tartıyorsun, bir kilo. O, o öyle değil o. Buğdayı çok yapmak için genleriyle oynuyorsun. Topraktan çok verim yapmak için düzumsuz suluyorsun. Altındaki kireç tabakasını, tuz tabakasını ortaya çıkartıp toprağı öldürüyorsun. Efendim ucuza mal olsun diye içinde sentetik olan bilmem olan kumaşları veriyorsun. İnsanları kansere gönderiyorsun. Daha fazla randımanı, rekortesi bilmem neyse, üretimi artsın diye bir sürü e, ham maddenin yanına katkı maddeleri koyuyorsun. Bunların hepsi arttı, arttı da efendim bir azgınlıktır, bir mizansızlıktır, bir hukuksuzluktur. Maldan çalmaktır, maldan çalmaktır. İşte böyle yapınca ne olur diyor peygamber efendimiz. Kıtlık olur değil mi? Eyvallah. Bereket kalkar. Susuzlukla karşı karşıya kalırsınız. Ne olur? Çünkü siz birbirinize hainlik yaptığınızda siz misiniz? Şuna tamah edip hırsta bu şekilde yapan. Allah da sizin imkanlarınızı kötüye kullanmanızdan dolayı bekler de böyle sizin rızkınızı azaltır değil. Siz kendi kendinize o toprağa, kendi kendinize o insanı kendi kendinize o ağacı, o su kaynaklarını rezil edersiniz. Ondan sonra da kıtlıkla baş başa kalırsınız. Evet. Mallarının zekatını vermeyen kavimlerin gökten yağan yağmurları kesilir. Evet. Allah ve Resulünün ahdini bir kavim bozdu mu? Muhakkak düşmanları onların üzerlerine salınır. Onlar da. Kavmin el ve avuçlarındakilerden bir kısmını çekip alırlar. Bazıları diyor ki efendim zekatı bilmem verendiri yağmuru azalıyor. E diyor Mekke Medine'de yağmur çok az yağıyor. Onlar hiç mi zekat vermiyor diye bazı bir, bir adamın biri böyle istihza ederek bir şey söyledi. Şimdi güzel kardeşim veya çirkin kardeşim. Mekke'nin de Medine'nin de ne kadar kurak da olsa çöl de olsa kendine ait bir yağmur istihkakı vardır. Yağmurun gelmesi vardır yine Oranın kendine göre bir yağmuru vardır Yani Erzurum'un kışı kendine göredir İstanbul'un kışı kendine göredir Erzurum'da 3 ay kış olduğu zaman Niye ısındı dersin Efendim İstanbul'da 3 ay çetin bir kış olsa Ne oldu böyle İstanbul donduk dersin Yani burada normal örfüne göre O insanların o tabi ölçüler içerisinde Bir yağmur efendim temennisi o mevsimden bekledikleri şey vardır. Burada şöyle anlamak lazım. Gökten semavattan bekledikleri şey gözle görülür şekilde azalır. Zekatı vermeyince böyle olur diyor. Bu bir kaidedir diyor. Neden böyle bilemiyoruz. Yani Allah Teala bunu öyle kaideye bağlamış. Ama şunu unutmamak lazım ki ahları bir bulut olarak düşünün. Ahları bir atmosferde delik olarak düşünün. Ahları bir küresel ısınmaya katkı olarak düşünün. O ahlar, o zekatı verilmeyen fukaranın ah, ah, ah deyişi öyle bir yere getirir ki semavatla arz arasında perde olur. İşte o perde olunca da ne onun güneşi normal güneş gibi yakar ne onun yağmuru normal yağmur gibi iner. Bu bu kaidedir. Zekat vermemekte böyle bir duruma düşmekten korkarım diyerek Yine peygamber efendimiz Rahmaniyeti sıfatıyla Allah'ın Rahman sıfatıyla insanlara hitap ediyor dikkat edersin Bütün insanlıkla alakalı Müminler demiyor ey insanlar diyor Demek ki beşeriyetin rahat etmesi için Hem de mümin olsun müşrik olsun Rahat edebilmesi için en önce müminlerin zekatı vermesi lazım Müminlerin zekatı vermemesi Hani aynı bizim çocuğumuz bir şey yaptığında biz hesap sorarız. Başka çocuk ne yaparsa yapsın pek o kadar yani sıralamaya göre o kadar bizi alakadar etmez. Müminlerin burada yaptığı hata bir diğer taraftaki insanın hakkına tecavüzdür. Dolayısıyla zekatın vermemek, verilmemesiyle böyle bir beladan sizin için korkarım diyerek zekat vermemenin vebalinden cehennem azabından evvel Dünyada böyle bir sıkıntı çekmemize bile razı değil Hazreti Fahri Alem. Evet. Zekattan sonra hangi maddeyi söylediniz? Allah ve Resulü'nün ahdini bir kavim bozdu mu? He. Muhakkak düşmanları onların üzerlerine salınır. Allah ve Resulü'nün ahdi nasıl bozulur? Birçok şekilde bozulur. Mesela kız alıp verirken deriz ki Allah'ın emri peygamberin kavliyle. Değil mi? Mesela bazı toplumlarda bunlar bozulmuş. Ben isim vermeyeceğim. Yakın zamanda işte Balkanlarda bazı ülkelerde yaşayan kişiler Bazı kişilerin daha çok para vermeleri Efendim çok fazla kız verdiğinde daha çok para vermelerini gözeterek Düşünerek dinine imanına bakmadan gayrimüslimlere kızlarını peşkeş çekmişler Evlenmeye teşvik etmişler çok para veriyorlarmış Sırpları bilinenmesi şusu busu diye Sonra ne olmuş? Sonra o kavli Allah'ın emri peygamberin kavliyle adabı bozulduğu için Allah düşmanlarını musallat etmiş. Allah Teala'nın kaidesidir. Değişmeyen bir kaidesidir. Allah bir kavim üzerindeki bir insan üzerindeki nimetlerini değiştirmez. Fakat bir kaide daha vardır ki Allah Teala kaidesini değiştiren kişiler ve kavimler üzerine kaidesini değiştirmek de Allah'ın bir kaidesidir. Allah'ın kanunlarını, Allah'ın kavdini, Resulullah'a verilen sözleri bir kavim veya bir kişi değiştirirse Allah'ın bunu değiştirmesi de Allah'ın adetindendir. Allah'ın adeti değişmez yoksa. Dolayısıyla bu bir kaidedir. Bir kişi veya bir kavim Allah'ı tanıdığı halde Allah'a isyan ederse Allah'ı tanıdığı halde zalim olurlarsa Allah kendisini tanımayanları onlara musallat kılar. Bu bir kaidedir ve hep olmuştur bu. Hep müminler Allah'ı tanımadıktan sonra Allah'ı tanımayanların tasallutuna uğramışlardır. Tecavüzüne uğramışlardır. İnim inim inlemişlerdir. Evet. Bir kavmin idarecileri Allah'ın kitabına uygun hareket etmediler mi? Allah'ın indirdiği hükümlerle hükmetmeyi onurlarına yedirmediler mi? O zaman Allah da onların arasına tefrika ve harp sokar. Eh, hiç tevhide hacet yok. Sanki bugün bütün dünya Müslümanı, tüm dünya Müslümanlarının şöyle bir haline bakılmış da, sanki şu an söylenmiş bir söz gibidir. Tefsire hacet yok efendim. Evet, sadaka Rasulullah. Bundan sonra... Abdurrahman bin Avf hazretleri beraberindeki Müslümanlarla duğmetülü cendele hareket etti. Evet. Oraya varınca onları İslamiyet'e davet etti. Bu davetini üç gün tekrarladı. Üçüncü günü Hristiyan olan reisleri Asba bin Emrel Kelbi İslamiyet'le müşerref oldu. Ya. Onunla birlikte birçok kimse de imana geldi. Burada ne ibrettir ki bu seferde ne ibrettir ki? Müminler emrolunduğu gibi dosdoğru olduklarında Allah Resulü'nün sözlerini tuttuklarında Bak hitap etti orduya Allah Resulü Onu tutup da eyvallah ya Resulallah Tamam ya Resulallah Sadak da ya Resulallah diye tasdik edince Kendileriyle çarpışmak üzere gittikleri düşmanı bile teslim aldılar İşte insanda böyledir Bir insan kalbiyle ruhuyla teslim olursa o böyle koz kocaman ejderha gibi olan nefis, ya bu devamlı beni fuhşiyata, devamlı beni kötülüğe sevk ediyor dediğin nefis, bir bakarsın ki kuzu kuzu peşinden gelir hale gelmiş. Dolayısıyla büyüklerimiz diyorlar ki, insanın nefsini teslim almasındaki en büyük problem, daha doğrusu teslim alamayışının en önemli sebebi, İslam'da değil, imandaki sakatlıktır diyorlar. La ilahe illallah Her makamda Her sıfatta Emmarede, levvamede, mülhimede Mutmainne'de, radiyede, mardiyede Safiyede Bütün evliyaullahın da dilinde Boğazına kadar batmış Günahkarın da dilinde Hepsinde geçerli olan bir esmadır Zikredilmesi gereken Yegane isimdir La ilahi illallah tesbihi İşte la ilahi illallah Tesbihiyle biz ne yapmış oluruz? Hep imanımızı tahsih etmiş Hep imanımızı kayım kılmış oluruz Dille ve kalple Hadisen ve muhrisen söylemekte İşte buna devam eden insan Fiiliyle kalbiyle Neticede Hiç olmuyormuş gibi zannedersiniz Bir günde olur düzelir Bu işi kendisine Bir mücadele mücadele sahası olarak Gören insan muhakkak Düşmanını teslim alır Evet bitirelim burayı Müslüman olmayanlarsa cizye vermek üzere orada kaldılar. Evet. Peygamber Efendimiz Medine'den uğurlarken Abdurrahman bin Avf Hazretlerine eğer onlar İslamiyet'i kabul ederlerse reislerinin kızıyla evlen diye buyurmuştu. Hazreti Abdurrahman Nebiye Muhterem Efendimizin bu emri üzerine reisleri Asba'ın kızı Tümandır'la evlendi ve onu da yanına alarak Müslümanlarla birlikte Medine'ye döndü. Eyvallah. Allahümme salli ve sellim ve barik ala eşefü ve es'adi nuru cemi'il enbiya'i ben mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Ya Erhamer Rahimin günahlarımızı affeyle, günahlarımızı setreyle, Amin. kabahatlerimizi, seyyatımızı hasenata tebdiyle. eyle. Amin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfurüke ve etu biley. Subhan rabbika rabbil izzati amma ve selamun alel al murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin